وكل محدثة ب なたの思い出はあなたの思い ل はあなたの ل い ل はあなたの思 ا 出はあなたの思い出はあなたの思い出 ر あ ا たの思い出はあなた م 思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなた ل 思 م 出はあ م たの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの Okumaya ve şerh etmeye Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Bugün Allah'a hamdolsun 216 numaralı rivayete ulaştık. Evet 216 numaralı rivayet. İmrân-ı Râdiyen-i Ayhâ'dan rivayet edildiğini gözükürsünler sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a sığınan, Allah sığınan kimseyi siz de koruyun. Allah'a sığınan kimseyi siz de koruyun. Allah'ın adına aman olsun. isteğine verin. Size herhangi bir iyilikli olmalı size karşılık verin. Eğer verildik bir şey bulamazsanız size yapılan iyiliğin karşılığı olarak geçerli geleceğine、e, kanaat getirinceye kadar ona hayır dua edin. Evet. Son bitirmiş olduğumuz、e, rivayete yakın bir rivayet. Tabi fazlalıkları var. Rivayet Abdullah İbni Amar radıyallahu anhümadan geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim sizden Allah adına veya Allah'tan yardım, Allah'ın yardımını çağırarak size sığınırsa onu sığındırın onu koruyun buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani bu ne demektir kardeşim eğer bir kimse sizden Allah'a sığınarak yardım İsterse ondan herhangi bir sizden ona karşı bir şeyler dokunmasına karşı veya bir hayır gelmesine karşı onu ne yapın sındırın onu koruyun buyuruyor Allah Rasulu Aleyhissalatu Vesselam. Kardeşlerim Araplar da bu oldukça yaygın bir sistemdir. Eğer bir kimse bir kavme veya bir şaha gelir ve kendisinin korunmasını ister Ve o kimse de kendi koruması altına alırsa ona hiç kimse dokunamazdı. Bu burada da hadiste de Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam birisi gelir Allah'a sığınar, sizden yardım beklerse onun herhangi bir şere uğramasına karşı veya sizden ona karşı bir şer veya bir kötülük gelmesine karşı ne yapın diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam ona yardım edin diyor. Aleyhisselatu vesselam. Kardeşlerim, Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadiste olayda Cevül adlı bir birisinin kızı Allah Rasulü Aleyhisselatu vesselam ile evlendirilmiş, nikah edilmiştir. Allah Rasulü Aleyhisselatu vesselamın yanına geldiğinde kadın Allah Rasulü Aleyhisselatu vesselama "Aụd、e、billahi minke" senden Allah'a sığınırım" demiştir nikah günü. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam muhakkak ki sen çok yüce olana sığındın buyurmuş ve ailene geri dön diyerek onu ne yapmıştır? Boşanmıştır aleyhissalatu vesselam. Hadisin devamında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ Yani her kim sizden Allah adına isterse yani Allah Azze ve Celle'nin Sizin üzerinizde olan hakkı ile sizden isterse ona verin diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada Allah adıyla istenmesi tabii ki burada Allah Azze ve Celle'nin ismini tazim etme、e, ismini yüce etme adına ve Allah'ın yarattıkları kullarına şefkat ederek vermek gerekir. Kardeşlerim burada bir mevzu var. Şimdi hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her kim sizden Allah için bir şeyler isterse bir hacetini isterse ona ne yapın? Verin hacetini giderindir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim tabii ki birçok rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dilenciliği ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Hatta öyle rivayetler vardır ki İnsanlara el açıp dilenen kimse kıyamet günü yüzünde hiçbir et olmadığı halde haşredilecektir buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve hatırlayacak olursanız daha önceki rivayetlerde de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir kimsenin kazandığı en güzel mal kendi eliyle yani kendi elinin kazancıdır buyurmuştur Allah Resulü selam. ve daha sonra da veren el alam elden daha üstündür buyurmuştur Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam ve sadaka ile alakalı ayetler indiği zaman sahabenin elinde hiçbir şey olmadığı halde gitmişler、e, ormandan odun toplamışlar sırtlarında taşımışlar gelip pazarda satıp sadaka vermişler veya gelip hamallık yapmışlar. Onun kazancıyla götürmüş, ne yapmışlardır?、Sadaka. Fakirlere, fakira fukara'ya sadaka olarak infak etmişlerdir. Allah onlardan、e, razı <gülüyor> olsun.、Allah. Tabii ki burada kardeşlerim olur ki insan, tabii ki dünya hali insan dara düşebilir, insan sıkıntıya düşebilir, ihtiyacı olabilir ve sizden de Allah adına isterse. İnsan mümkün olduğu nispette yani kendisine de dara düşürmeden kendisi de sıkıntıya düşmeden eğer verebilirse bu güzel bir şeydir sonuçta o da bir nedir bir sadakadır ki Allah ﷺ yarım hurma taneğiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun buyurmuştur Allah ﷺ yarım hurma taneğiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun buyurmuştur Daha sonra aleyhissalatu vesselam diyor ki eğer her kim size iyilik yaparsa sizde onun karşılığını verin buyuruyor aleyhissalatu、e, vesselam. Kardeşlerim hadiste وَمَنْ اَتَى اِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا maruf kelimesi geçiyor ve genellikle de burada da tercüme edildiği kadarıyla maruf kelimesi iyilikle E, tercüme ediliyor. Ama bakıldığı zaman her hayirin İslam adına yapılan her hayirin adı megrufdur kardeşler. Yani yamuruna bil megrufi ve yanhına an ilmonkar. Onlar ili megrufu emreder. Kötülükten de ne yaparlar, sakındırırlar, ne yiederler, yasaklarlar diyor Allah Azze ve Celle. Megruf kelimesi bütün hayırların ortak ismidir kardeşler.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 Bazen insan sıkıntıya girer, strese girer. Bir Müslüman kardeşinin onu ziyaret etmesi, onun halini hatırlını sorması bile onun için nedir? Çok büyük bir yardımdır. Hatta dinimiz nedir kardeşlerim? Müslümanı, Müslüman'a bir tebessümü bile nedir? Sadakadır. Sadakadır. Yani hele hele günümüzde insanların tamamen maddi menfaatler için bir araya geldiğini düşündüğümüz bir dönemde, bir dünyada yaşarken. birbirine Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kimseler olabilmeniz gerekir ki biliyorsunuz hadiste Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı o günde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinde gölgelenden yedi sınıf insandan bir tanesi de neydi Allah için bir araya gelen, birbirine Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kimsedir Allah Azze ve Celle bizi よろしくお願いします。そして、時計は、私たちの愛をおっていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。時計は、私たちの愛を知っていることお知っていることを知っていることを知っている。 ve aynı Allah Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulunduğunu Allah Allah Azze ve Celle kasas suresi 77. ayeti kerimesinde ve dür ki e bulamazsanız yani bir sizde iyilik yapmış sizde aynı şekilde iyilik yapabilecek bir şey bulamazsanız ne yapın onun için dua edin diyor Allah Rəsəllə hatta bu bunu bilsin yani ben Falanca kimseyi iyilik yaptım, o da benim için dua ediyor, bunu bilsin, bunu görsün diyor Allah Rəsulü, aleyhisselatu vesselam. Eğer böyle yaparsanız, muhakkak ki ne yapmış olursunuz, onun iyiliğine karşılık vermiş, onun iyiliğini、e, güzel bir şekilde yerine getirmiş olursunuz diyor Allah Rəsulü, aleyhisselatu vesselam. Demek ki kardeşlerim iyilik yapan kimseye muhakkak iyilik yapması yapılması gerekir. Eğer bunu yapamıyorsanız en azından o kardeşimize ne yapması gerekir? Gücün nisbetinde hayır dua da bulunulması gerekiyor. Hadise baktığımız zaman Allah Nasörü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki size eğer her kim Allah'ın adını anarak veya Allah adına kendisini korunmasını isterse size sığınırsa onu koruyun diyor ve yine bir kimse sizden Allah için isterse gücünüz nitbetinde ne yapın ona yardımda bulunun diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam tabii ki kardeşlerim bu türlü insanlar kim insanlar maalesef bunu bir meslek haline getirmiştir hatta öyle yap olmuşlardır ki bu dilencilik parası ile apartmanlar Hanlar dikenler bile olmuştur. Burada bizim en güzel yapmamız gereken gerçek ihtiyaç sahiplerini arayıp onlara hakikaten hak ettikleri şekilde onların ihtiyaçlarını giderebilmektir ki ileride hadiste de geçecek. Eğer siz ne yaparsanız hayır adına veya şer adına muhakkak kıyamet günü sizin bizim ne yapacaktır önümüze geçecek hesap günü defterler olacaktır. Açılacaktır. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin, hayır yapan kullarından elinsin inşallah. Evet 217 numaralı rivayet. Anasu Allahumru rivayet edildiğine göre muajiller <gülüyor> El Allah ile söyledi. Insan bütün seyahatlerini Allah'ı götürdü dediler. Peygamber böyle Peygamber şöyle dedi. Hayır, siz onlar için Allah'a dua ettikçe ve size verdikleri şey sebebiyle onları Hayırlandığınız müddetçe siz de sevatten mahrum kalmayacaks, kalmak kalmazsınız. Maşallah, Mahmut güzel okuyorsun. <gülüyor> Maşallah. Evet. Evet. Ee, konu başlı olarak İmam Bukhari rahimuhullah, her kim iyile karşılık bulamazsa verecek bir şeyi bulamasa. Onun için dua etsin diyor、e, bab başlı olarak en esraddi Allah anından gelen rivayette muhacirler diyor ki kardeşlerim muhacir biliyorsunuz Mekke'den Mediniye sif diğini için vatanını terk edip Mediniye hicret eden kimselere verilen adlı muhacir kelimesi muhacirler diyor ki ey Allah'ın rasili ensar kardeşlerimiz bütün ecirleri aldılar gittiler diyor. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman ensar hakikaten bütün imkanlarını muhacir kardeşleriyle paylaştılar. Evi olan evini yarısını ona verdi. Tarlası olan tarlasının yarısını ona verdi. Malı olan malının yarısını kendi ensar kardeşine verdi. Hakikaten çok büyük iyilikler yaptılar. <gülüyor> Ve bu. Tabi ki muhacir kardeşler de, muhacir Müslümanlar da baktılar ki Ensar o kadar çok iyilik yapıyor ki kendilerine karşı. Geldiler Allah Resulü Selam'a, ey Allah'ın Resulü Ensar bütün iyiliği aldı, hayrın bütün hepsini aldı götürdü dediler. Yani nedir? Buradaki bir haset değildir kardeşlerim. Bu nedir? Bir gıptadır. Yani biz de istiyoruz ki biz de çokça sevap kazanalım. Yani muhacir ensar kardeşlerimizin malı var. Hadiste yine gelecek bir, bir hadis sonra veya birkaç hadis sonra onların malları var. Ne yapıyorlar? Tasarruf ediyorlar. Bize yardım ediyorlar veya bir savaş oluyor, savaş tezizatı oluyor veya bir şey yapılacak hemen mallarıyla yardım ediyorlar. İstiyoruz ki biz de onların aldığı sevap gibi sevap kazanalım. Bu nedir? Hayırda yarışmadır kardeşler. Dürek Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hayır, eğer Allah'a onlar için dua ederseniz veya onlara överseniz övgüde bulunursanız, bu da ecir olarak sevap olarak sizin için yeterlidir buyuruyor Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam. Bakın kardeşlerim, muhacir Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hizmet edenler, yani kendilerine hiç sevabı verildiği halde. Ve yine yaptıkları ibadetin sevabı verildiği halde buna ne yapmıyorlar? Bununla yetinmiyorlar. Daha fazla ve kendilerinden daha fazla ecir, daha fazla amel edip sevap kazanan birilerini gördüğü zaman, ey Allah'ın Rasulü, biz de öyle yapalım, biz de onların aldığı gibi sevap alalım diye hayırda yarışmaya çalışan kimselerdi ki ne yapsın, bizim iyiliğimiz çoğalsın, sevabımız. çoalsın yarışında olan kimselerde Allah onlardan razı olsun ve böyle serzenişte bulunduklarında Allah Rasulüdür ki hayır yani onlar bütün ecilleri ise bütün sevapları alıp gitmiş kimseler değildir muhakkak ki Allah'ın fazlı Allah'ın nütfü Müslümanlara çok genişdir sizin için iba yaptığınız ibadetin sevabı onlar için de yardım etmelerinin sevabı vardır buyuruyor. Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam ve diyor ki eğer Allah'a onlar için dua ederseniz, hani biraz önce hadisledik ya, eğer şimdi ensar malı olan ve muhacirlere malıyla yardım eden kimselerdi. Eğer muhacirler her şeyini Mekke'de bıraktılar, evlerini, barlalarını, tarlalarını, bütün mallarını, sadece hani tabiri caise ceketlerini aldılar. Ne yaptılar? Medine'ye hicret ettiler. Her şeylerini terk ediyor. Verecek hiçbir şeyleri yok. Ama Ensar ne yaptı? Bütün mallarını verdi. İyilik yaptılar. Yapılan iyiliğe veya verilen mala tekrar malla karşılık veremedikleri için ne diyor Allah Resulü Selam? Allah'a onlar için dua et. Ve onlara ne yapın? Ömgüde bulunun diyor Allah Resulü Selam. Ve siz onlara dua ettiğiniz müddetçe hayırdasınız. O yüzden Eğer biri size iyilikte bulunursa ve siz de ona karşılık veremiyorsanız ne yapın? Ona hayır dua et. Onu övün. Yani bugünkü kimselerin yaptığı gibi selamı kelamı kesip de <gülüyor> o beni sildi ben onu sildim deyip de cemaatten ayrılmayın kardeşlerim. Ya ne yapın? Hayır dua et. Onu övün. İyiliğin karşılığı ancak böyledir kardeşlerim. Rivayet gelecek insanlara teşekkür etmeyen Allah haş teşekkür edemez Allah haş yükülgörcünü yerine getiremez kardeşlerim Allah hepimize、e, hayır versin inşaallah、evet. kardeşlerim Sunnetir Mizi'de gelen rivayette Nesr adı Allahu anhu diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Mediniye Mekkeden Mediniye hicret ettiği zaman muhacirler dediler ki Ey Allah'ın Resulü bu şekilde mallarını çokça harcayan, bize çokça iyilik yapan, cömert, çok da iyilik bulunan vallahi biz başka bir kavim görmedik diyorlar. Yani ne kadar hayır varsa, ne kadar iyilik varsa bu kavim yani ensar hepsini yapıyor dediler diyor. Bunun üzerine ve bütün ecilleri alıp götürüyor dediklerinde Allah Resulü Selam Eğer onlar için Allah'a dua eder ve onları överseniz bu da sizin için sevap olarak yeterli buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisten de bu rivayetten de anlaşıldığına göre kardeşlerim sahabe hakikaten hayır işlemeye karşı, hayırda yarışmaya karşı çok hırslı kimselerdi. Allah Azze ve Celle hepimize o hırsı, hayırda yarışma hırsını hepimize paylaşırdı. nasip eylesin kardeşler inşallah. Mal yarışında, araba, ev, dünyalık yarışında değil, Allah için hayırda yarışan kullarından eylesin inşallah. Evet, 218 numaralı rivayet. İnsanlara teşekkür etmeyen kimse, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez. Evet. Biraz önceki、e, hadiste de zikrettiğim gibi Ebu Hureyre radıyallahu anh o'dan gelen rivayette eğer bir kimse insanlara teşekkür etmiyorsa ve yapılan iyiliğin kadrini kıymetini bilmiyorsa Allah'a şükredemez diyor. Allah Resulü aleyhissalatu, aleyhissalatu. yani kardeşlerim、e, bazı kimseler iyilik yapılsa da bunun kadrini kıymetini bilmezler. Hani Daha önceki dersimizde hani Arapça ifadeyle Cezak Allahu Khayran, yani bizim <gülüyor> Türkçe、şey、ifademizde Allah razı olsun. Yani bazı kimseler iyilik yapar Allah razı olsun der ve herhangi bir ücret ödediğinde, edemek istediğinde biraz önce ücretini ödedin der. Yani Allah razı olsun dedi ya, o onun için nedir bazen ücretdir. Hani kiminin parası? Kiminin duası değerli, aslında dua daha değerlidir kardeşleri. Burada da eğer bir kimsenin tabiatında, huynunda, mizacında insanlara teşekkür etmek veya yapılan iyiliğin kadri'nin kıymetini bilmek yoksa inanın o kimse Allah'a karşı da şükürünü yerine getiremez kardeşleri. Ve eğer insanların verdiği az bir metayer veya insanlığın yaptığı, insanların yaptığı az bir iyiliğe Neden az bir iyilik diyorum? Allah'ın verdiği, Allah'ın ihsanı, Allah'ın iyiliği karşısında insanların yaptığı iyilik ne kadardır kardeşler? Yani bugün, bugün sizi bir kimse bir gün doyurur, iki gün doyurur, üç gün doyurur, sonra ne yapar? Yani düşünün, Allah korusun. Bugün insanlar kendi annesine, babasına bakmayıp sokağa atan veya götürüp Huzur evi dedikleri azap evine bırakanlar bile var kardeşlerim. Allah korusun. Allah diyor ki Azze ve Celle وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Eğer Allah'ın sizin üzerinize olan nimetlerini saysanız saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz diyor. <gülüyor> o az bir iyiliğe insanların yaptığı az bir iyiliğe teşekkür edemeyen o iyiliğin kadir kıymetini bilemeyen insanlar Bundan çok çok daha fazla eğilik yapa, yapan, yoktan var eden, yediren, içiren, giydiren, hidayet eden Allah'a şükür borcunu yerine getirebilir miyim kardeşlerim? Mümkün değil. Eğer az olanı yerine getiremiyorsanız çok olanı da mümkün değil. Asla ve asla yerine getiremezsiniz. Yani Allah'ın verdiği nimetini ulaştıran bir kimseye teşekkür etmeyen asıl nimet sahibine de teşekkür edebilirsiniz. Edemez, şükür borcunu asla ve asla、e, eda, edemez kardeşlerim. O yüzden、e, bir kimse eğer kendisine bir kul tarafından、e, herhangi bir iyilik görüyorsa muhakkak ona teşekkür etmeni, en azından Allah razı olsun diyerek dua etmeni ve her zaman için onun hayır duacısı olduğunu bilmesi, bildirmesi gerekir. Gerekir kardeşlerim. Yoksa nedir? Ee, teşekkür etmeme bu bir nevi bir nankörlüktür ki Allah korusun Allah'a karşı nankörlük çok daha büyük ve cehenneme girme sebebidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. 219 numaralı rivayet. Ebu Koyer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet ettik. Allah Teala nefs'e şöyle. Allah bir türlü ilerlediyor. Kalbime ben biraz zatıyorum. <gülüyor> Çakmadım. <o. gülüyor> Dördüncü hadis.、Evet. Allah Teala nefs'e şöyle. Sen baş tarafı oturacaksın mı istiyorsun? Çıkmayız. Ben ancak istemeyerek, yani zorla çıkarım dedim. Evet. Abu Hurairah aleyhissalatullah'dan gelen rivayette Allah diyor ki Az Zewjile nefs'e. Çık yani bedenden çık dediği zaman beden、e, o be,、e, şey ruh o bedenden ancak ancak hoşlanmayarak yani gönlün rızasıyla değil severek isteyerek değil、e, hoşlanmayarak çıkar diyor gelen、e, rivayette. Şimdi kardeşlerim、e, biraz önceki hadiste、e, ve yapılan iyiliğe teşekkürle alakalı. Ve bir önceki hadiste de size bir iyilik yapıyorsa ne、yapın? yapılıyorsa ona karşılığını verin. Hiçbir şey yapamıyorsanız dua edin. Şimdi bu hadisin burada ne alakası var diye sorabilirsiniz. Sorar mısın? Yok. Soramıyorsun. Peki ben sorayım o zaman. Kardeşlerim hadis Allah Azze ve Celle nefse der ki ey nefis bedenden çık. O nefis ancak o bedenden hoşlanmayarak çıkar diyor hadiste. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Peki bu rivayetin bu konuyla alakası nedir? Kardeşlerim、e, Allah Azze ve Celle insana, bedenine, nefsine, ruhuna o kadar çok iyilik yapıyor ki, o kadar çok nimette bulunuyor ki böyle olduğu halde bu nefis, bu ruh, bu ceset ona teşekkür etme veya、e, yapması gerekirken Ne yapıyor? İtahat ederek güzel bir şekilde çıkma istiyacı çıkmak istemiyor. Bu da nedir? O bedenin, o ruhun Allah'a karşı şükrünü güzel bir şekilde eda etmediğini belirtiyor. Çünkü Fusret suresi on birinci ayet kelimesinde, "Fakale lha wal ardi tya ta'wan au karhan, qale ta atina ta'ein." Allah Azze ve Celle yer yüzüne ister istiyerek, ister Zorla ne yapacaksın geleceksin o da ne yapar isteyerek geldikler diyor. Yani burada da nedir zorla da olsa güzellik de de olsa zorla da olsa bu elbet gerçekleşeceğe ama her halükarda şükürünü yerine getiren kullarından ilesin Allah Azze ve Celle bizleri. Evet. 220 numaralı rivayet. Ebu Zer, gayr-ı Allah'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber'e amellerin hangisi daha ayrıldır diye soruldu. Peygamber, Allah'a iman etmek ve Allah yolunda cihat etmektir dedi. Hangi köleyi özgürlüğüne tanıştırmak daha ayrıldır diye soruldu. Fiyat en yüksek ve sahibinin nazarında en değerli olanı dedi. Soru soran adam, bunlardan birini yapmaya gücün yetmezse ne yapmamı önermesini dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Aybolan, Kimseye yardım edersin? Yahut beceriksizinde kazanan kazanamayan zavallıya iyilik edersin dedi. Adam bunu da yapamazsam ne dersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi sün'e kötülük etmektel insanların rahat kıyafası, bu da kendin kendin için verdiğim bir sarakadır dedi. Evet. Kardeşlerim sahabe zaman zaman hep bu tür sorular. sormuştur. Çünkü hayırda yapmaya, hayır işlemeye hırsı bir toplulukta sahabet toplulu alanlardan razı olsun. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Hangi amel daha hayırlıdır sorulduğunda, Allah Rəsulü Səlam imanun el-İmanu billah ve cihadu fi sebiri sevîli, fi sebirihi. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmekdir buyurmuştur. Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim, iman tabii ki iman olmadan diğer hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi sevecek bir şeye size gösterim mi? Efşuü Salâme Reenakum aramızda. Selamı yayın buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Daha sonra Kur'an'da da olduğu gibi Allah Azze ve Celle ve Resul aleyhissalatu vesselam imandan sonra her zaman ameli zikreder. Burada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam amellerin en üstünü Allah'a iman demiş ve amelle imanı ne yapmıştır? Aynı anda zikretmiştir. Amelin en üstünü Allah'a iman. Maalesef bugün yaşadığımız toplumda ameli imandan bir cüz ne yapmazlar? Görmezler. İman yeterlidir. Amel işlemesen de demişlerdir. Halbuki Allah'a iman hangi amel en üstündür sorusuna Allah Resulü selam ilk önce ne yapıyor? Allah'a imandır diyor. Sonra Allah yolunda cihattır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O da nedir? Ee, en zirve noktasıdır İslam'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın、e, rivayetinde buyurduğu gibi. Daha sonra eğer diyor bazı amelleri yapmaya gücüm yetmezse yani aciz kalırsan yapmaya gücüm yetmezse diye sorduğunda bu sefer Allah Resulü Selam yapana yardım edersin diyor. Bu sefer o da olmazsa dediğinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam o zaman işte bir şeyi beceremeyen aciz veya elinde bir sanatı olmayan bir şey yapamayan、e, kimseye yardım edersin diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam çünkü kardeşlerim herkes her işini yapamayabilir, beceremeyebilir. O yüzden cemaatcilik çok önemlidir kardeşlerim. Yani şu toplantı odasında sohbetimizde kimisi、e, ne bileyim、e, tahta yapmaktan masa yapmaktan anlar, kimisi yöneticilikten anlar, kimi yemek yapmaktan anlar, kimi gider ateş、e, yangın söndürür, kime öğrencidir, kime başka şeydir. Herkesin kendi becerileri vardır kardeşlerim. Herkesten her şey ne yapılmas beklenilmez. Kimi gezmeyi sever, kimi konuşmayı sever, kimi oturmayı sever, kimi topluluğu sever, kimi yalnızlığı sever. O yüzden cemaat çok önemlidir. O yüzden Allah Azze ve Celle cemaatten ayrılmayın. Kim cemaatten ayrılırsa boynundan İslam bağını çıkarmıştır buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Peki bunların hiçbirini yapamazsa diye sorulduğunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam... O zaman diyorsun en azından、e, insanların senin şerrinden emin olmalarını sağla ki bu da senin için bir kendi nefsin için bir sadakadır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. En azından eğer insanlara hayrın dokunmuyorsa bari şerrin dokunmasın diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Çünkü kardeşlerim、e, nefis ve insan、e, nefsi her zaman İnlem nefse la maaratın bir sudür. Nefis her zaman insana ne yapar? Kötülüğü emreder. Hiçbir zaman iyi nik yapmasını istemez. Eğer sadaka veremiyorsa, mal veremiyorsa, cimrinik yapıyorsa, kardeşlerine yardım edemiyorsa, en azından kendisini şerden uzak tutması bile onun için nedir? Bir sadakadır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Madem insanlara bir hayrın, bir iyiliğin dokunmuyor, en azından şerrim de dokunmasın. Şerrinden emin olsunlar. Bu da senin için bir sadakadır diyor. Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. Evet. 221 numaralı rivayet. Kâbisa İbni Durmer El Esed'i şöyle anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydı. Onu şöyle derken işittim. Dünyada iyilik isteyenler Ahirette iyilik bulanlardır. Dünyada kötülük isteyenler, işte onlar ahirette kötülükle karşılaşacaklardır. Evet. Eğer bir kimse bu dünyada hayır işliyorsa, ahirette de hayır görecektir. Eğer bu dünyada şer işliyorsa, İslam'a muhalif, İslam'ın zıttı ameller yapıyorsa, kıyamet günü de ne yapacaktır? Onu görecektir.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 O yüzden kardeşlerim、e, mümkün olduğu kadar insanın hayırla uğraşması, kötülükten uzak durması, hayırı emretmesi ve、e, şerden de hem yasaklaması hem de kendisini ondan uzak durması、e, gerekir. Çünkü sahih müslimde gelen bir rivayette Allah Rəsulü Cəbrə Rədiyyallahu Anhun rivayetindedür ki, Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurken işittim. Her kim ne üzere öldüyse kıyamet günü de üzere diriltilecektir buyurur Allah Resulü Aleyhisselam. Çünkü ayette ne diyor? وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُوا مُسْلِمُونَ Ancak ve ancak Müslüman olarak can verin diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle hepimize iman üzere ölmeyi nasip etmesin kardeşlerim. Şehadet kelimesini getirerek canımızı almayı hepimize verin. E, nasip eylesin ki bunun adı Hüsnül Hatime'dir kardeşlerim. Yani insanın sonunun güzel olmasıdır. Güzel bir sonla, ölümle bitirmesidir. Yani düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a、e, yardım etmiş, müşrikli, Kureyş müşriklerinin şerrinden korumuş ama son nefesinde şehadet kelimesi söylemek, İslam üzere ölmek ona nasip olmamıştı. Sen sevdiğine hidayet edemezsin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle hepimize iman üzere ölmeyi nasip veresin kardeşlerim. Evet. 222 numaralı rivayet zayıf kardeşlerim. 222 numaralı rivayet zayıf. 223 Selman radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Dünyada iyilik işleyenler Ahirette iyiliklerinin mükafatına kavuşacak olanlardır. Muhtemir, ben bu sözü Ebu Osman'dan işirdim. Onu Selman'dan nakde diyoruz. Ben de anladım ki bu hiç öyledir. Artık bunu hiç kimseye asla anlatmadım dedi. Ebu Osman bu sözün benzerini Hazreti Peygamber'de söyledi dedi. Evet, biraz önceki rivayetin aynısı. 224. Her iyilik bir sadakadır. Cavid İbn Abdullah radıyallahu anh'tan, Allah onlarla razı olsun, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Her iyilik bir sadakadır. Evet, bu、e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vassalam'a cevap mı ölkelim verilmiştir? Bu ne demektir? Az sözle. Çok mana ifade etme üslubu veriliyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vassalam'a bu da bunlardan bir tanesidir. Kardeşlerim, mağruf kelimesini dersimizin başında açıklamıştık. Her türlü, her hayır mağruftur, kardeşler. Hani mağruf bilinen manasında e, olarak、e, söylenilir, ama burada Allah Resulü Vassalam'un "Kullu Mağrufün Sadeğa". Her mağruf sadakadır. Yani yapılan her hayirin nedir? Sadaka gibi bir edri vardır veya aynı bir sadaka gibidir. Yani sadaka verirken ne için veren insan? Bir Allah'ın rızasını tanep için verir ve onun da bir karşılığı vardır. Ki burada da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yapılan her iyilik sadakadır buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam. Düşünün eğer bir Müslümanın Müslümana tebessümü bile gülmesi bile sadakaysa yani ufacık bir şey. Çok belki de basit görülen bir şey ama ne diyor dinimiz basit de olsa hiçbir iyiliği ne yapmayın küçük de olsa hiçbir iyiliği basit görmeyin. Çünkü bilemezsiniz Allah Azze ve Celle onu、evet. kabul eder yanında büyütür büyütür de. Kos kocaman bir dağ olarak bulursunuz Allah Azze ve Celle'nin yanında. O yüzden hiçbir iyiliğini yapmamız gerekir, küçük görmememiz gerekir. Çünkü hepsi birer sadakadır. Yani bunda ne vardır? Bir ecir vardır, bir sevap vardır. Buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Evet, 225 numaralı ibadeti de alalım. Hocam o aykabısıyla mesela su ve yankarın、şey, kediyi yaparsak. Evet. O, yani gönülünüşte ufak bir、evet. şey ama Allah kabul ediyor da onu cennetine koyuyor. Bir tanesi de kediyi kedi, hapsediyor. Kedi, kedi, kedi. Ve kediyi yemesi için bırakmıyor. Kedi açlıktan ölüyor da Allah Azze ve Celle ona öfkeleniyor da cehennemine koyuyor. Allah hayır versin inşallah. Evet. İki zilber. E bu Musa radıyallahu anhın babasından, o dedesinden rivayet ettiğine göre, Peygamber salallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: Her Müslüman'a sadaka vermesi gerekir. Asad verecek bir şey bulamazsa diyor. Hazreti Peygamber salallahu aleyhi vesellem kendi imkanlarıyla çalışır. Böylece hem kendisiz faydalanır, hem de sadaka verir dedi. Asad gücü yetmez, veya çalışamazsa ne yapsın diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yardım isteyen ihtiyaç sahibine yardım eder dedi. Ashab, bunu da yapamazsa dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı şeyleri emreder veya iyiliği emreder dedi. Ashab bunu da yapamazsa dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kötülük işlemekten kendini alıkoyar. Çünkü bu kendisi için bir sadakadır dedi. Evet. Her Müslümanın üzerine sadaka vaciptir vermesi gerekir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki ey Allahın Resulü bunu bulamazsa ne yapar? Sadaka dediğiniz zaman kardeşlerim biliyorsunuz zekat nedir? Müslümanlara farzdır belli bir malı olan ve üzerinden bir yıl geçen insanın o malın zekatını vermesi gerekir. Sadaka ise bunun dışında fark olmayan nafile bir ibadettir ee, ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyrur. Ey Allahın Rasulu, eğer sadaka verecek bir şey bulamazsa, bun üzerine Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem eliyle çalışır, hem kendisi faydalanır, yani hem kendisi ondan yararlanır. Hem Müslümanlara sadaka verirdir. Vesselam. İşte kardeşlerim, gerçekten hayır kapıları çok. Vether ki insan bir hayır kapısını açmak istesin. Eğer bir taraftan bir hayır kapısı kendisine kapanırsa, muhakkak başka bir hayır kapısı ne yapar? Kendisine bulur, açabilir veya Allah açar. Yani eğer sadaka veremiyormusun, o zaman git, çalış, kazan, hem kendin faydala. Hem de onunla ne yap? Sadaka ver diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Gerçekten hayır kapıları çoktur kardeşlerim. Eğer biri kapalıysa öbürüne ne yapar? Öbürüne intikal eder, öbürüne gider. Eğer Allah Resulü ve eğer buna da gücü yetmezse yapamazsa ne yapar? O zaman bir mazluma yardım eder. Bir mazlumun hacetini gider. Başka bir hayır kalır. Onu yapamazsa ne yapar? Bunu yapar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ona yardım eder söz olarak veya davranış olarak ona yardım eder. Eğer Allah'ın Resulü ona da gücü yetmezse, bunu da yapamazsa yani mazluma yardım edemezse veya ne bileyim o hayır kapısı da kendine kapanırsa o zaman hayrı emreder, iyiliği emreder. Kötülükten de yasaklar diyor Allah Resulü Vesselam. Sen yeter ki hayır yapmak iste. Hayır kapısı çok. Onu yapamazsam bu ne yaparsın diyor. Eğer onu da yapamazsa ne yapar? İnsanların diyor şerinden yani şer yapmaktan kendini tut diyor. Yani insanlara hayrın dokunmuyorsa şerinin de dokunmasın kendini tut ki bu da senin için de sadakadır buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ki dersimizin başındaki hadisi de işlemiştik. Eğer insanlara hayrın dokunmuyorsa en azından Şerrin de dokunmasın ki bu da senin için bir sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet 227 numaralı rivayet. 26. Ee, numara. Bir öncekinin aynısı diye belki almışızdır. Evet. Ebu Zeyr Allah'ın var adı olsun. 227 okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dirildi. Ey Allah'ın Resulü. serbest sahipleri sevaplarını alıp götürdüler. Bizim namaz kıldığımız gibi namaz kuruyorlar. Oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Bir kısımlarının fazlasını sadaka olarak veriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizin için sadaka vereceğiniz şeyler yapmamış mı? Her tesbih Sübhanallah ve her hamz elhamdülillah cümlesi için bir sadaka vardır. Sizin ''Birimizin hanımı ile birleşmesi de sadakadır.'' diyor. ''İnsanın şehvetini gidermesi de sadaka mıdır?'' diye sorduğunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Eğer insan şehvetini haram yolda gidermiş olsa, üzerine günah yok mudur? İşte bunun gibi şehvetini helal yerde giderirse, onun için bir sevap olursun.'' diyor. Evet. Yine kardeşlerim, biraz önceki rivayetlerde de olduğu gibi, Ee, muhacirler diyor ki, Ey Allahın Rasulü, ensar kardeşlerimiz malı olanlar bütün sevapları alıp götürdüler. Bununla birlikte onlar bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar ve buna fazla olarak da mallarının fazlalarından da fazlasından da sadak olarak veriyorlar. Bunun üzerine Allah Rasulü Aleyhi Sallatu Vesselam diyor ki, sizin için her tesbihde. とても大変なことです。とても大変なことです。と t も大変な kere s u b h a n a l で a h ても大変なことです。とても大変なことです。3ても大変な a とです。とても大変 e ことです。とても大変なことで a m ても大変なことです。とても大変なことです。とても大変なことです。とても大変なことです。とても大 r なことです。と l も大変な s とです。とても大変なことで i とても大変 i こと i す。とても大変なことです。と i l 大変な i と i す。とても大変な i とです。とても大変なことです。とても大変なこと u す。とても大変なことです。と r l a 変なこと l す。a ても大変なことです。 Bizden birisinin şehvetini gidermesi bir sadaka olabilir mi? Yani sadaka denildiği zaman insanın hak aklına hep böyle、e, arzusuna aykırı davrandığı zaman veya bir şey、e, harcayıp eliyle çalışıp verdiği zaman yorgunluk verici bir şey aklına geliyor. Halbuki insanın zevk aldığı bir şeyden de sadaka olur mu dediğinde diye sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer bir kimse gidip Biz zina etseydi bu haram değil miydi? İşte insanın kendi helallişili ile、e, ilişkisi nedir? Aynı şekilde sadakadır, sevaptur, buymuştur. Allah Resûlü、e, Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim Müslüman'da gelen rivayette böyle ki Allah Resûlü Aleyhisselatu Vesselam her tek bir yani Allahu Ekber demek bir sadakadır, her tahmid yani Elhamdülillah demek bir sadakadır ve Her la tehlil dediğimiz la ilaha illallah demek bir sadakadır, iyi emredip kötülükten yasaklamak bir sadakadır buyurmuştur Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve yine kişinin、e, hanımıyla ilişkisi bir sadakadır buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine sahih Müslim'de gelen rivayette bir kimseyi diyor bineyine binerken yardım etmesi etmen veya diyor onun eşyasını bineyine、e, yüklemen. veya diyor、e, güzel bir kelime nedir yine sadakadır ve insanın diyor namaza gitmek için mezicide çıkması mezicide giderken camiye giderken attığı her adım nedir bir sadakadır ve bununla Allah bir、e, sevap verir ve onunla da yine bir günahını siler diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam mezicide gidilirken atılan atılan her adım bir sadakadır ve insanlara Yoldaki eziyet verici bir şeyi gidermek sadakadır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Dilimiz bu kadar mükemmel, bu kadar Müslümanların hayırını isteyen, Müslümanlara bol bol e, sevap e, kapısı açan, hayır kapısı açan ve insanları hayır işlemeye teşvik eden, işte böyle mükemmel bir dindir. Allah'ımıza hamdolsun bize, Hidayet ettiği için bize doğru yolu gösterdiği için Allah Azze ve Celle bizi doğru yolundan ayırmasın. Ayaklarımızı dininde sabit kılsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yaptığı dualardan bir tanesi Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala taatik. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz bizim kalbimizi itaatinde dininde sabit kıl. Allah'ın amin. a l l a h た m の愛を愛するために、私たちは、私たちの愛を愛するために、私たちは、私たちの愛を愛するために、私たちは、私たちの愛を愛するために、私たちは、私たちの愛を愛するために、私たちは、私たちの愛を愛するために、私たちは、私たちの愛を愛するために、私たちの愛を愛するために、私たちの愛を愛するために、私たちの愛を愛するために、私たちの愛を愛するために、私たちの愛を愛するために、私たちの愛を愛するために、私たちの愛を愛するために、私たちの愛を愛するために、私たちの愛 エイラマヤービー。